İlal Ceyhan Köksal Yöneten Nisan Kumru Asr-ı Saadet'te Önceki Bölüm Muhammed ve arkadaşları sizin kervanınızı ele geçirmek üzereler Ona yetişebileceğinizi sanmıyorum ama elinizden geleni yapın Nasıl olur? Muhammed buna nasıl cesaret eder? O kadar güçlendi mi?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 Bir daha kimse karşımıza çıkmayacak, harit edemeyecek. Hadi. Haydi Bedre'ileri. Böylece Kureyş ordusu Bedir kuyularına doğru harekete geçti. 44. bölüm. Kureyş müşrikleri kervanın emniyette olduğunu öğrenmelerine rağmen Müslümanlara boy göstermekte kararlıydılar. Müslümanlarsa o esnada onların bulunduğu yerin kuzey batısında tepelerin ardında hazırlık yapıyordu. Peygamberimiz düşmandan önce Bedir kuyularına erişmek için ordusuna emir verdi. Bu sırada yağmur yağmaya başladı. Resulullah bunu bir rahmet ve yardım işareti olarak değerlendirip sevindi. Yağmur insanlara can verdi. Yürümekte oldukları toprağı sertleştirip işlerini kolaylaştırdı. Aynı zamanda tepenin ardındaki müşriklerin oraya tırmanmalarını zorlaştırdı. Bedir kuyuları stratejik öneme sahipti. Peygamberimiz ordunun ilk kuyunun başında konaklamasını emretti. Bunun üzerine Ensardan Hubab peygamberimize şöyle sordu. Ya Rasulallah, burada durmamızı sana Allah mü emretti? Peygamberimiz bunun kendi tercihi olduğunu söyledi. Burası durmamız için de, geri çekilmemiz için de uygun bir yer değildir. Daha ileri, düşmana yakın olan daha büyük bir kuyuya gidelim. Orada kamp kurup kendimiz için bir kuyu yapalım. Sonra bütün kuyuları kapatalım. Savaşacak olursak tüm sular bize ait olur. Böylece üstünlük sağlarız. Peygamberimiz bu teklifi beğendi ve bu fikri tüm ayrıntılarıyla uygulamaya konuldu. Uzaktaki kuyular kapatıldı, bir kuyu inşa edildi ve herkes su kaplarını doldu. Müslümanlar Medine'den Kureyş kervanını ele geçirmek üzere yola çıkmışlardı. Şimdi ise bir savaşın eşiğindeydiler. Resulullah'ın yanında olmak kendilerine güç veriyordu ancak ona bir zarar gelmesinden de endişe ediyorlardı. Ensardan saat bin Muaz peygamberimize gelerek şöyle dedi. Ey Allah'ın Resulü! Sizin için bir gölgelik yapalım. Develeriniz de bu gölgeliğin yanında hazır beklesin. Sonra düşmanla karşılaşalım. Eğer Allah bize güç verir de galip gelirsek, ki bunu çok arzu ediyoruz, o zaman bize katılırsınız. Yok eğer galip gelemezsek, develerinize binerek arkamızda bıraktığımız insanlara katılırsınız. Çünkü ey Allah'ın Resulü, bizimle gelmeyen bazı insanlar var ki onların size olan sevgisi bizimkinden aşağı değildir. Onlar savaşacağını bilseler de asla geride kalmazlardı. Onlar vasıtasıyla Allah seni koruyacaktır. Peygamberimiz saat bin Muaz'a dualar ederek onun bu sözlerinden memnuniyetini ifade etti. Resulullah savaş düzenine girecek ordunun son kontrollerini yapıyordu. Askerler içinde yaşı küçük olanların, engellilerin ve çok yaşlı olanların bulunmasını istemiyordu. Gözüne arka sıralarda saklanmaya çalışan bir çocuk ilişti. Bu Saad bin Ebi Vakkas'ın kardeşi Umeyr bin Ebi Vakkas'tı. Henüz 16 yaşındaydı. Abisinin yanında görünmemek için elinden geleni yapıyordu. Umeyr, ne yapmaya çalışıyorsun kardeşim? Gizlenmeye çalışıyorum. Neden? Resulullah'ın beni yaşımın küçük olması nedeniyle geri çevirmesinden korkuyorum. Resulullah dönderse dönmeliz dönmelisin. Kalmak için ısrar etme. Ama ben savaşmak istiyor ve Allah'ın bana şehitlik nasip etmesini umuyorum. Cesaretini takdir ediyorum Ama daha önce hiç savaş görmedin Bu meydan nelere şahit olacak bilmiyorsun Hem Allah Resulü Savaşta zarar verebilecek kimseyi Orduda istemiyor Yaşın küçük Peygamberimize başka türlü hizmet edersin İleride gerekirse yine savaşırsın Abi beni küçük görüyorsun ama Allah yolunda savaşmanın ne büyük bir şey olduğunu Anlayacak yaştayım Peygamberimizin şehitler için söylediklerini duymadım mı Onların ölmediğini Allah katında diri olduklarını söylüyor Onlar ruhlarını teslim ederken büyük bir sevinç yaşarlarmış Allah katında gördükleri nimetlerden sonra Keşke dünyaya dönsem de Canımı yine Allah yolunda feda etsem derlermiş Şimdi benim bu makamla aramdaki tek engel yaşım mı? Ya bir daha böyle bir fırsatım olmazsa? Söylediklerinden sonra ne diyebilirim ki? Resulullah seni gördü Buraya yaklaşıyor Son kararı verecek kişi o Peygamberimiz Umeyr'in küçük olduğunu söyleyip geri dönmesini istedi. Savaşa katılamayacağını öğrenen Umeyr ağlamaya başladı. Ya Resulallah benim bedenimin küçüklüğüne bakma. İyi kılıç sallarım. Hem küçüklüğümden dolayı yara alsam ne olur? Ölürsem cennete girerim. Ölmez sağ kalırsam da gazi olurum. Beni bu şereften mahrum etmeyin ne olur. Rasulullah Umeyr'in ısrarlarına dayanamadı ve onun savaşa katılmasına müsaade etti. Bak istediğin oldu Aslan kardeşim savaşa katılacak kadar büyümüş Gel kılıcını bağlayalım Ordunun içinde baba oğul bir arada bulunanlar da vardı Saat bin Hayseme ile babası da bunlardandı Savaş olacağı anlaşıldığında ikisi arasında şöyle bir konuşma geçti Savaşta ne olacağı belli olmaz İkimizden birinin ailemizi korumak için dönmesi lazım Başlarında erkek kalmadı Sen gençsin Onların geçimini sağlarsın. Ben burada kalayım. Sen ailemizin yanına dön. Baba senin sözünü ikiletmen bilirsin. Eğer bu seferin mükafatı cennetten başka bir şey olsaydı geri dönerdim. Ama bana şehitlik nasip olmasını umuyorum. Eşin bebek bekliyor. Geri dön ve ailenin yanında ol. Sen dön baba. Anneme de karıma da doğacak çocuğuma da sen sahip çıkarsın. Kabul etmiyorum. Ne zamandır büyüklerin sözleri sayılmaz oldu? Beni affet, sana saygısızlık yapmak istemiyorum. Ama ben de senin dediklerini kabul edemem. O zaman Kur'a çekeceğiz. Anlaşılan ikimiz de başka türlüsüne razı olmayacağız. Başka seçeneğimiz kalmadı. Kura sağda çıktı. Babası Haysem'e oğluyla vedalaşıp Medine'ye ailesinin yanına döndü. Henüz Müslüman olmamış Hubeyb bin Yesaf da... Bedir'de Kureyş müşrikleriyle çarpışılacağı haberini alınca miğferini ve zırhını giyerek savaş meydanına geldi. Cesur bir adamdı. Peygamberimiz onu tanıdı ve bizimle savaşa mı çıkıyorsunuz diye sordu. Sen bizim kız kardeşimizin oğullarındansın. Üstelik komşumuzsun. Size destek olmaya geldik. Peygamberimiz sen Allah'a ve Resulüne iman ettin mi diye sordu. Hayır ama kavmim benim savaşta ne kadar başarılı olduğumu bilir. Kime sorsanız... Düşmanın bağrında yaralar açan bir kahraman olduğumu söyler size. Müslüman değilim ama sizin yanınızda çarpışmak istiyorum. Elde edeceğiniz ganimetlerden pay alırım. Olmaz mı? Peygamberimiz bu teklifi kabul etmedi ve Hubeybe bunu gerçekten istiyorsa önce Müslüman olması gerektiğini hatırlattı. Çünkü bu savaş bir inanç mücadelesiydi. Ve Resulullah'a gönülden bağlı olmayanların onun yanında yeri yoktu. Savaşa katılmak isteyen hanımlar da vardı. Ümmü Varaka bunlardan biriydi. Peygamberimize gelerek ona şöyle dedi. Ya Resulallah, bana izin verin sizinle birlikte geleyim. Yaralıları tedavi eder hastalara bakarım. Belki de Allah bana şehitlik nasip eder. Peygamberimiz Ümmü Varaka'ya, sen evinde otur. Umulur ki Allah sana yine şehitlik nasip eder diyerek onu evine gönderdi. Peygamberimiz orduyu harekete geçirdi. Müslümanlar binitlerinin azlığı sebebiyle hayvanlara nöbetleşe biniyorlardı. Resulullah içinde bulundukları durumu Rabbine şöyle arz ediyordu. Allah'ım bu askerler kendilerini taşıyacak bir binekten yoksunlar. Onları sen taşı. Allah'ım onlar çıplaklar, onları sen giydir. Allah'ım onlar açlar, onları sen duy. Yağın yağmur Müslümanların gönüllerini ferahlatmıştı. Bu rahmet damlalarıyla beraber adeta melekler de yeryüzüne inmişti. Allah Resulü Bedir kuyularının yanında bazı noktaları göstererek şurası Allah'ın izniyle yarın falanın düşeceği yerdir diye bazı müşriklerin öleceğini haber veriyordu. Ramazanın 17. günü bir cuma sabahı ordu savaş düzenini almıştı. Peygamberimiz beyaz sancağı Musab bin Umeyr'e, siyah sancakların birini Hazreti Ali'ye, diğerini de Saad bin Muaz'a verdi. İslam ordusunun sayısı 74'ü muhacir, geri kalanı Ensar'dan olmak üzere 305'ti. Orduda 70 deve ve 2 at bulunuyordu. Çeşitli vazife ve mazeretleri sebebiyle muhacirlerden 3, Ensar'dan 5 kişi izinli sayılmıştı. Bunlardan biri de Hazreti Osman'dı. Resulullah'ın kızı Rukiye ağır bir hastalığa yakalanmıştı. Eşi Hazreti Osman da ona bakmak için savaşa katılamamıştı. Derken Kureyş ordusu da tepeyi aşıp Müslümanların karşısında yerini aldı. Orduların arasındaki güç farkı hemen göze çarpıyordu. Kureyş ordusu yaklaşık bin kişiydi. Yedi yüz deve yüz de at vardı. Peygamberimiz zırhını giyinmişti. Her iki orduya da baktı. Müslümanlar müşriklerin üçte biri kadardı. Mekke güç gösterisinde bulunmak için hiçbir masraftan kaçınmamıştı. Askerlerin çoğu zırhlıydı. Hepsi iyi kılıçlara sahiptiler. Müslümanlarsa hem sayıcı azdılar, hem kendilerini koruyabilecek zırh ve kalkanları yeterli değildi. Resulullah çadırının içerisine girdi, kalbinin derinliklerinden yükselen bir yakarışla, Yüce Mevla'ya şöyle yalvardı. Allah'ım senden ahdini ve vaadini yerine getirmeni istiyorum. Allah'ım eğer müminlerin helakini diliyorsan, o zaman bugünden sonra sana ibadet edecek kimse kalmayacak. O kadar içten yalvarıyordu ki cübbesi omuzlarından düştü. Resulullah'ın halini gören dostu Ebubekir cübbesini Efendimizin omuzlarına tekrar koyduğu, ve elini tutarak şöyle dedi Ey Allah'ın Resulü Rabbine bu kadar yalvarış ve yakarış yeter O sana olan vaadini yerine getirecektir Peygamberimiz yakında o topluluk bozulacak Arkalarını dönüp kaçacaklar Ayetini tekrarlayarak çadırdan dışarı çıktı Bu esnada Allah peygamberinin yakarışına hemen ilahi yardımıyla karşılık verdi Şu ayetler nazil oldu Hani Rabbinizden imdat istiyordunuz? O da ben size birbiri ardınca gelecek bin melekle yardım göndereceğim diye cevap vermişti. Müslümanlarla müşrikler artık karşı karşıyaydı ve savaşın başlaması an meselesiydi.